Fatır 10. Sohbet 14. Ayetten itibaren Eunuzu billah, eunuzu billah, eunuzu billahi rahim Rabbi ve khifman. Rabbi shrahi sadri ve yasiri emri wa hul min lisani yefkahu qawle. Subhanak la, ilm elana illa məllam tana, inneka ämt al-aliyul hakim, vma tevfik illa billah. Vla kad yesternel Kur'an el zikr, min ya Esselatu vesselamü aleyke ya seyid el-evvelin vel rabbil alemi. Evet Fatır suresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14. ayeti işlemiştik ama biraz yarım gibi kalmıştı. Tekrar Oradan alarak devam edelim inşallah bir önceki ayetteydi de şey yapalım. 13'ün sonunda diyor ki onu bırakıp yani Allahu Teala'yı bırakıp taptıklarınız bir kıtmire yani hurma çekirdeğinin zarına bile e, malik e, değillerdir. 14'ten devam ediyoruz. İnted'uhum la yismi'u du'a ekum kendilerine dua etseniz duanızı işitmezler. Ve <gülüyor> lebsemi'u Mestecabu lekum işitseler bile size icabet edemezler, cevap veremezler. Ve yevmelik kıyameti, kıyamet gününde Yekfurune ne bir şirki, kum şirkinizi inkar ederler. Vela yine bir uke mislul habir, habir gibi, haberdar olan gibi sana bunu haber veren e, olamaz. Biliyorsunuz e, Kur'an-ı Kerim'de e, bu ilah kavramı çok geçiyor. Allahu Teala'nın affetmediği en büyük günah neydi? Şirk. Yani e, Rabbim ilahlığını kimseyle paylaşmıyor. En ciddi sonuç buradan bu. Hatta bırakın onu, e, buna meyil edecek, bu görüşe meyil edecek en ufak bir e, sapmayı bile ciddi hata olarak değerlendiriyor ben değil miyim diyor yerleri gökleri yaratan sizleri de yaratan öyleyse hem ibadet olarak hem yöneliş olarak hem de dua olarak tamamıyla bana yöneleceksiniz. sağa sola en ufak bir meyledilişi dalalet müstakimden sıratı müstakimden sapma olarak değerlendiriyor ve Kur'an'ın her yerinde bunu Kur'an'la alakalı olanlar çok aşinadırlar çok ciddi e, ikazlar var ee, yani yukarıda onu bırakıp e, dua ettikleriniz diyor. Gerçi burada taptıklarınız yazmış ama dua ettiklerinizi aşağıdaki ifadesiyle bir şirk kum derken şirk olarak nitelendiriyor. Şimdi bir aleni olarak Allah'ı tamamen bırakıp hatta yani inanmama konusu diyeyim tam olarak öyle değil de başka bir şeylere putlara diyelim artık ilahlara dua etmek kastediliyor olabilir burada. Ama Kur'an'ın muhatabı olan bizlere bütün Müslümanları olarak bakarsak da Allah'la beraber ciddi talebimiz olduğu, onlarda belirli bir izzet olarak yönlenilen her şeye yönilmesi onların yardıma çağrılması bile buradaki ifadeyle şirk olarak değerlendiriliyor. Bu zaten bildiğiniz bir konu, Burada da çok net bir şekilde şey var. Yalnız burada ilginç ifadeler var. Kendilerine dua etseniz duanızı işitmezler. İşitseler de size icabet edemezler. Şura üzerine duracağım. Ve yevmel kıyamet, kıyamet gününde yani burada değil. Yakfuruna yok sayarlar, inkar ederler, üzerlerini örterler. Neyi? Bir şirk hüküm. Sizin şirkinizi. Tabii Kur'an'ın tefsiri Kur'an'dır. Bununla ilgili birçok ayet var. Mesela Yunus Suresi 28. ayet var. Ve o günkü hepsini mahşere toplayacağız. Yani Yevmel Kıyame bu ayettekine göre. Sonra diyeceğiz ki o şirk koşanlara. Bakın şirk koşmak ile geçmiş burada. Siz de şerikleriniz şeriklerinizde artık aralarınız açılmıştır. Şerikleri şöyle demektir. Aslında siz bize tapmıyordunuz. Yani bakın ilah olarak bir şeye yönleniyorlar dua ve ilah olarak. Fakat kıyamet gününde e, siz bize aslında tatmıyordunuz diyorlar. Bu 25-43'te de bir ifade var. <gülüyor> Furkan suresi. Ee, pardon şeyden ondan evvel şunu söyleyeyim. Kasas suresi 63'te. Aleyhlerinde söz hak olmuş olanlar şöyle demektedirler. Ey bizim yegane Rabbimiz. Daha işte şunlar o azdırdığımız kimseler. Biz onları kendi azdığımız gibi azdırdık. Sana da teberri ettik onları. Onlar aslında bizlere tapmıyorlardı. Bir de şey var. Evet, e, demin söyleyeyim şimdi sırası gelmişken onu da ifade edelim. Furkan suresinde var. Diyor ki, gördün mü o ilahını yani hevasını ilah edinene artık onlara sen müvekil olacaksın. Şimdi burada ilginç bir ifade var. Yani diyor ki, onlar aslında bize tatmıyorlardı diyor. Daha sonraki bu ayette diyor ki gördün mü allah Teala diyor hevasını ilah edineni gördün mü? Hevası nefislerin istek ve arzuları demektir. Heves. Hevesleri, istekleri, arzularını şey yapılanı. Yani aslında onlar bize tapmıyordu derken ne kastediyor ilahlar? Ee, aslında onlar kendi menfaatlerini Kendin nefislerine tapıyorlardı ve bize e, menfaat duygusuyla yaklaşıyorlardı. Yine bu Meryem suresi 81'de diyorlar ki tuttular Allah'tan başka mağbutlar edindiler ki kendilerine izzet olsun diye. Evet. Yardımcı olsun diye. Yani, belir yani belirli bir izzet unsuru, şeref unsuru Aynı ve kendilerine güç e, verici bir unsur. Yani hem kendilerinde de izzeti hissetsinler hem de avantajlı menfaatlensinler e, manasına e, geliyor. E, bu e, Ankebut 25'te de ilginç bir ifade var. Ne de dedi ki sadece dünya hayatınızda aranızda bir meveddet, muhabbet, sevgi olsun diye Allah'ı bir takım putlar tutmuştunuz. Sonra kıyamet günü bazınız bazınıza küfür edecek yani reddedecek, inkar edecek ve bazınız bazınızı lanetleyecek. Varacağınız yer ateştir. Sizin için yardımcı da yoktur. Yani burada da bir sevgi unsuru olsun bir muhabbet olsun diye hub muhabbet unsuru hub biliyorsunuz kuvvetli sevgi demek olsun diye var. Yani yine sebep bakın insanın kendisi. Yani ilah ediniyor bir şeyi fakat bir beklentisi var. Nefsinin heva ve arzuları var. Yani görünüşte yani Allah'a tatmıyor, yönelmiyor. Allah'la beraber bir şeye yöneliyor. Ona yönelirken bile yine böyle samimi bir yani yanlışın samimisinden bahsediyordum. Yanlışın samimisinde bile değil. Yani sıddıkiyet yok. Yanlışta bile sıddıkiyet yok. Yine diyor ki onlar bize tatmıyorlardık zaten diyor. Şeylerinde. Burada ilginç bir şey daha var. Bakın normalde tapılan şeyleri biz e, cansız... Bir varlıklar olarak reddediyoruz değil mi? Hani o Mekkelilerin ya da Hazreti Bunlar, şey, yani. Putlar, Hazreti İbrahim döneminde ya da Peygamber Efendimiz döneminde ya Hazreti Nuh'tan sonraki dönemlerde olan şeyleri düşünün. Cahsız varlıklar. Niye onlara tapıyorlar ki, yöneliler ki diyoruz. Burada bir ifade var. Ve Yemel kıyam ve yekfuruna derken burada Arapça bilenler bilir. Ee, genellikle bilinçli, canlı yani akil deniyor. Akiller için kullanılan bir kalıp kullanılmış burada. Yani biz ona Cemil Müzekker Salim diyoruz. Ee, genellikle insan gibi belirli bir bilinci olan e, akıllılar için kullanılan bir şeydir. Burayla ilgilenelim. Tüm. Bakın. Bilinçli olan, akıllı olan için kullanılan bir ifadeyi Rabbim şeyde kullanmış, Kur'an'da kullanılmış. Yani bilinçsiz değil. Bu birinci anlamıyla e, insanlara, akli olan insanlara tapmak olarak değerlendirilebilir, güç unsuru olarak. İkincisi e, meleklere tapmak olarak değerlendirilebilir, şeytana tapmak olarak değerlendirilebilir Hatırlıyor musunuz önceki surelerde geçmişti meleklere melekler ne diyordu ki? Hani siz mi dediniz onlara size tapsınlar dediklerinde Rabbim meleklerin ne diyordu ki? Aslında onlar bize tapmıyorlardı. Onlar cinlere tapıyorlardı diyordu hatırlıyor musunuz? Burada işte eğer bundan bir akıllı mahlukat kastedilecekse birinci anlamıyla bunlardır. Fakat bu şeylerde ilginç ifadeler var. Yani bakın İlah ediniyorlar fakat ahirette bilinçli bir mahlukatmış gibi zaten onlara bize tatmıyorlardı diyor. Şimdi taştan yontulmuş bir şey düşünün ya da Hazreti Ömer'in ifadesi yani helva yapardık ondan sonra tapardık ondan sonra onu yerdik. kendi evet. yani güldüğüm şeylerden bir diyor ya üzüldüğüm şeyi ben o aklıma bile getirmek istemiyorum ee, o üzüldüğü şey helva. Yani Helva'nın ne bilin şeyi olacak değil mi? E, Akilliği olacak. Fakat e, bunun gibi cansız varlıklar ahirette aynen bir mahlukat gibi konuşacaklarmış. Burada da ilginç bir şey var. Bunu e, bir derste işlemiştik çok e, hoş olmuştu hatırlarsanız belki. Hani biz emaneti dağlara taşlara... Değil mi? Ee, yüklemiştik de semaya arza onlar çekilmişlerdi onu ancak e, insan yüklendi derken de orada bir konu geçmişti bir, bir şeyden bahsedilmişti bizim zannettiğimiz gibi canlılık bilinç canlılık demeyeyim bilinç sadece e, insan ve hayvanda yok bak taşa teklif var dağa teklif var semaya teklif var arza teklif var Demek ki bizim bilmediğimiz anlamda, mahlukatta yaratılmış olması belki de kafi bir bilinç var. Bunun misali hadislerde ne? Çok e, mütevatir bir hadis vardır bilirsiniz. Peygamber Efendimiz sallahu ve sellem bir hurma kütüğüne, bildiğiniz kütük, veriyor, dayanarak veriyor da sonunda ona minber yapıyorlar bir kaç basamaklı. Ee, onun görevi bitince atmaya çalışıyorlar hani şey yapacaklar yerini değiştirecekler hurma kütüğünden bütün sahabe efendilerimizin duyduğu gibi aynen ifade şu devenin iniltisi gibi ses çıktı deniyor bu bakın öyle az rivayetli bir şey değil oradaki herkesin şahit olduğu mütevatir hadis deniyor orada yani şey mümkün değil çok net olan bir hadis de sabittir bu ve Peygamber Efendimiz onunla konuşuyor. Diyor ki e, seni diyor Cen Rabbime dua edeyim de cennet ağaçlarından bir ağaç eylesin mi diyor. Ve onu da e, minberin altına kazdırarak e, gömdürüyor. Yani biz buradan neyi çıkarmalıyız? Kütükte bile e, Resulullah'ın konuşacağı bir bilinç var. Belki ona akıl diyemeyiz ama en azından bir bilinç var. Geçen dersten hani sormuştunuz ya Kazım Bey, hani en büyük nimet ne diye. Ben yaratılma nimeti demiştim, ee, şey haklı olarak e, hayat nimeti demişti. Doğru hayat nimeti ama e, hayat daha fazla bu hay esmasının tecelli ettiği mahlukatta var, canlılarda var yani bizim gördüklerimizde. Hani biz bizdeki bir aklı anlıyoruz, hayvanlardaki aklı anlıyoruz, bitkilere... Hadi ağaçları biraz daha anlıyoruz ama yaratılan bütün taşta, e, cisimlerde olan bilinci de, yaratılmayla beraber olan bilinci de burada devreye sokmak lazım. İşte buradaki bu ifadeden, e, yani yekfurûne derken ki genellikle aklı olan mahlukat için bu ifadenin kullanılmış olmasının da böyle bir e, e, sebebi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Allah bilir. İtirakiz olanlar yaşamın hayatında. Evet. Zaten e, ben bilinmek istedim diyor ya bakın. Bilinmek neyle olur? Bilinçle olur. Bilmek, o ikinci kısmı yani şeyi. Yani ben gizli bir hazineydim. Bilinmekliğimi muhabbet ettim. muhabbet ettim. Bilinmekliğime tanınma yani arefe fiili var. Muhabbet ettim derken de işte orada ne diyor? Neyi yarattım? Halkı yarattım diyor. Halk mahluk yani halaka kökünden geliyor. Demek ki yaratılan her şeyi Rabbını bilebilirliği var. Bu da bilinçle oluyor. Ama bizdeki bilinç gibi değil. Onların farklı bir bilinci var. Bunu da unutmadan yaşarsak Allah'ın vahtaniyet sırrına yaklaşarak yaşamış oluruz. Yani sadece biz yokuz. Bütün kainat var, hepsi Allah'ın mahlukatı ve hepsinin görevi Allah'ı bilmek, Rabb'ını bilmek. E, o zaman insanın kainatla Allah'ın yarattığı kainatla ilişkisi çok farklı olur. İşte vahtaniyet budur aslında. Vahtaniyet varlıktaki birliktir. Ehadiyet zatındaki birliktir, tekliktir ya da. Vahtaniyet ise budur. Bu şekilde yaşarsak şeydir. Allahu Teala Bilmeye en layık olan insana bütün mahlukatı musahhar kılmıştır. Geçen hafta işlediğimiz gibi eşrefi mahlukattır, ahseni takvimdir. Fakat bütün mahlukat da Allah'ı Allah bilebilecek bir bilinçle donatılmıştır. Bunu da burada özellikle söylemek istedim. İlgili de var. Yani taşların yuvarlanması, almak, cismi, cismi, ya, de, Konu almasına yaşayamadım. Şey Sen e, e, o taşları görürsün, yerinde durdu mu Öyle Hepsi bir değildir. Allah korkusundan diyor, yukarıdan aşağı yuvarlanır diyor. Allah korkusundan taş yuvarlanması. Bunun da hani o geçen derslerde çok teferruat değil, şey yaptınız. için bunu ayrıntısıyla işlemek istemedim. Burası ilginç. Vela yüntem günet bir ukke onu sana haber verir veremez vermez mislül habir bir habir gibisinden başkası bunu sana veremez şimdi burada habir sebe suresinin ilk birinci ayetinde işlemiştik hatırlarsanız hakimun habir derken en ince detayına kadar haberdar olan demektir yani işlerin derinliklerine vakıf olan demektir Bununla birleştirdiğimizde ne anlaşılıyor? Yani bu ilah olarak tapılan hem canlı hem cansız şeylerin bir bilinci olduğunu ve bu bilinçte de ahirette reddedeceklerini, inkar edeceklerini gerçeğini yani hem bu böyle bir sistemin haber verilmesi bir de sizin zannettiğiniz gibi değil onların da bir bilinci var. Ama sizi işitmiyorlar, cevap vermiyorlar ama bilinçleri var. Gerçeğini Resulullah'a ke diyor çünkü orada. Kes sen demek. Resulullah'a Allahu Teala bir sırrani olarak da haber veriyor. Yani bir görünüşteki ayetin böyle olduğunu ama niye habir diyor özellikle en ince detayına kadar? işte yani mahlukatla da böyle bir e, varoluşta da bilinç sisteminin olduğunun da e, Rabbim e, haber veriyor ve bunu da ancak habir gibi olan ya da bunun misli gibi olan sana haber verebilir. Başka bir şey de haber e, veremez. E, burada kasıt e, Allahu Teala'dır. Bu dua etmekle ilgili bir ayet var, evet, özellikle bu dua etmekle istiyorum. ilgili bir ayet var, onu söylemek istiyorum. Rad 14 suresi, Rad 13. ayet, Hak dua ancak ona yapılır, ondan başka yalvarıp durdukları ise onları hiçbir şeyle icabet etmezler. Onlar ancak ağzına gelsin diye suya doğru iki avcunu açana benzer ki su gelmez. Kafirlerin duası hep bir dalalet içindedir. Burada da Allah dışında başkalarına dua etmenin ne kadar saçma bir şey olduğunu da Rabbim çok değişik bir örnekle söylüyor. Allah'ı bırakıp da ona dua edenler diyor. Bakın şöyle ellerini açmış da. Su kaynağına yönelen kimse gibidir diyor. Fakat diyor o su onların ağzına nasıl gelecek? İstemek için dua var mı? Dua biz de değil. Birbirine dua ediyoruz zaten. Hmm. İstemek için dua etmek. Yok yok bu da yönelen yer kastediliyor. Yani Allah'tan başka yöneldikleri yer kastediyor. Onu ellerini uzatıyorlar. Ama diyor su ağızlarına nasıl gelecek? Burada da Rabbim nasıl dua edilmesi gerekliliğinde tekniğini şey yapıyor. Yani bunu da sizle bir paylaşmak istedim. Bakın suyun, suyun ağza gelebilmesi için ne olması lazım? Ya avucu elinize uzattınız, onu ağzınıza götürmeniz lazım. Ya da ağzınızı avcunuza yaklaştırıp, hani şu çeşmeden su içeriz de bir şekilde, o şekilde içmek lazım. Ya da direkt musluğa ağzını dayaman lazım. <gülüyor> mukarrabun olanların belki de yaptığı o ee, direktman kaynağı ağzına dayıyor ee, burada da Rabbim teferruatına girmeyeceğim ee, nasıl dua edilmesi gerektiğini yani yanlışı gösteriyor bana hmm. yönlenin diyor bana da yönlenirken de neler yapmanız gerektiğini açıklıyor. Böyle teferratına girmeyeceğim. Hani bazı yerlerde sizin tefekkürünüze kalmış. Boş zamanlarınızda onu bir düşünmenizi istiyorum. 15. ayete geçelim inşallah. Ya eyyuhennas, ey insanlar, entüm el fukarâ'ı ilâllâh. Sizler Allah'a muhtaç diyelim ona. Muhtaç olan kimselersiniz. Wallahu huvel baniyul hamid. Allah ise e, ganidir, hamiddir. Ya eyyühen Burada hitap kime? İnsanlar. Bak ya eyyühellezine müminu değil. İman edenler değil. Bütün insanlığa hitap. Bu neden olduğunu, bu şeyde güzel bir ifadesi vardı. Ruhul Furkan'da, Ruhul Beyan'da affederseniz. Oraya göre açıklamaya şey yapacağım, gayret edeceğim. Ey insanlar dedikten sonra entüm, entüm sizler demek. El fukarâü. Fakir kelimesinin çoğulu fakirlersiniz. Fak i̇lallah, Allah'a. Burada fakir ne demek? Muhtaç. Yoksa, muhtaç. İhtiyaç, sahibi. İhtiyaç sahibi yokluk ıı, manasında <gülüyor> e, ama günümüzdeki yanlış ifadesi ne? Parası olmaması durumu. Hı -hı. Diyoruz da e, benim fakirim var yardım ediyoruz falan diyoruz ya. E, bir... Ne kastediliyor orada? İhtiyaç sahibi, İhtiyaç sahibi Hı -hı. parası yok. Aynı ama şey. aslında ihtiyacı var. Ama Allahu Teala diyor ki, İnsanlığa bir <gülüyor> diyor. Sizler fakirsiniz diyor. Evet. Bu, bu, bu başka olay yani. Bu şeye giriyor, derine giriyor. Yani e, her zaman evet. müstahsızsınız. Yani evet. her şeyle. Yani evet. siz sadece fakirliği para eksikliğinde biliyorsunuz. Başkalarının her da şey fakirliğini var. öyle görüyorsunuz. Siz zenginsiniz ya. Aslında fakirlik o demek değil diyor. Evet. Fakara kelimesi yani fe, kaf ve ra harfleri köke bunun. Ne demek düşünüyor musunuz? Bir şeyin oburgasının kırık olma durumuymuş. Şimdi oburgası kırık olan birisi nasıldır ya? Sürünür yerde. Sürünür yerde ya. Her şeye muhtaçtır. Yani parası olsa ne olacak? Yani ne ihtiyacını karşılar, ne şey yapar. Omurganın kırıklığı ne demek ya? Yani sizler öylesiniz diyor burada da bir ilginç bir ifade var yani bütün genel insanlığı kastetmesiyle ilgili şunu söylüyor bakın burada el fukara diyor siz de artık böyle bayağı aşina olmaya başladınız Arapça şeylere bir şeyin başına el takısı gelirse ne oluyordu marife oluyordu yani bilinen yani herhangi bir fukara değil el fukara yani asıl fukara asıl ihtiyaç sahibi ne demek bu Allah'a bir de ilallah demesiyle beraber daha yanlış şey yapıyor. Yani sizler fakirlersiniz ama ilallah demesiyle beraber Allah'a muhtaç asıl muhtaç olanlar sizlersiniz. Yani bütün mahlukat var. Onların her birinin bir ihtiyacı var. Ama sizin insanlığın yani Allah katında durumu farklı. Siz özelsiniz. Hani dedi ki ah seni takvim dedi diye dedik ya eşrefi mahlukat diye. Siz direktman Allah'ın zatına muhtaçsınız. Onun o yakınlığına muhtaçsınız. Noksan olduğunuz, yitiğiniz olduğunuz taraf o. Diyerek de burada o sıcak ilişkiyi olması gereken Allah ile insan arasında olan o sıcak ilişkinin şeyini burada söylüyor. Bu benim bu yorum çok hoşuma gitti. Sizlerle onu paylaşmak istedim. Vallahu vallahu Allah ise bunu Allah ise şey yapmak ister. Yani sizler Allah'a bu ama Allah ise Hüvel Ganiyyun Allah ganidir ve hamid'dir. Gani ne demek? Zengin. Zengin. zengin. İşte fakir her ne kadar parası olmama durumu değilse gani de zengin olma durumu değil. Gani o fakir kelimesinin asıl anlamı vardı ya, onun zıttı. Yani ihtiyaç, ihtiyaçla alakası olmayan demek. Bunu Türkçe'ye bir şekilde geçmiş. Ne olma durumu? Müstavmi. Yani Allah müstani dediğimizde ne oluyor? Allah varlıkla Hani varlık geliyor ya sizin kafanıza, hiçbir şeye ihtiyacı yok. Onlar müstalni Samet. demek. Sametle. Sametle çok yakın manası var. Onu düşünüyorum Ali Bey. Yani bazı yerde samet kullanılıyor, bazı yerde gani kullanılıyor. Farkı ne? Şöyle bir şey geldi benim aklıma ama bu netleşmemiş bir şey. Söylediğiniz için teşekkür ederim, için söylüyorum. Birisi varlıkla beraber bir şeye ihtiyacı olmama durumu. Çünkü insanda da var ganiilik durumu. Ama sametlik insanda pek yok görüyor musunuz? Yani olsun olmasın varlıkla alakalı olmadan samet durumu. Şimdi gul diyor bakın. Allahu ehad. Yalnız biz paraya bunu endekslemememiz lazım. Tabii para nasıl hani fakirliği parayı endekslediğimizde yanlış olursa hani tamamen evet. muhtaçlık durumuysa. Ya zengin mi durum işte rahmetli Sabancı'nın oğlu vardı biliyorsunuz sakattı. Ne diyordu orada bütün açıklamalarında ne diyordu? Ya diyor bütün malımı bir vermeye razıyım yeter ki şifa bulsun. E şimdi o zengin mi? Zengin. Ama o konuda fakir. ihtiyaç sahibi. Hı hı. Hani bu anlamda düşünmek lazım ihtiyaçlığı. Şu anda fakirdi, de... Herkes fakir. Şey. Allah'ın ganiliği işte bu. Şimdi Allah'ın ganiliği e, bir varlığa, bir varlığın bakın ilginç noktaya geliyorum. Bir varlığın kendisine yönelmesine ihtiyacı bile yok. Şimdi e, yani sanki yok biraz daha farklı açıklayacağım ee, birisi şöyle diyordu onun sözü çok hoşuma gitmişti yani insanlar namaz kılıyorlar ama tırnak içinde yanlış olarak sanki şöyle kılıyorlar hadi Rabbim bak bu iyiliğimi de unutma bak sana ibadet ediyorum tövbe estağfurullah da yani eğer insan gerçekten ihlaslı bir şekilde olmadığında altında niyetlerde böyle yanlışlıklar olabiliyor. Biz bilmiyoruz ama Allah biliyor. Ona göre değerlendiriyor. İşte bu anlamda müstaniye. Yani senin ibadet etme kulluğuna bir ihtiyacı yok. gani müstaniye. Ama siz fakirsiniz. Siz Allah'ın zatına muhtaçsınız. Bırakın nimetlerle. Zaten muhtaçsınız, her şeye muhtaçsınız. Ya kaç saniye havasız kalabilirsiniz? Tabii. kaç gün dayanabilirsin şeyle yani? Biraz bir şu an hava ısınıyor da of öldüm, bittim, yandım, öleceğim hissediyoruz. Birkaç derece düşüyor şey. Ya kainatın o sıcaklığını düşünürseniz de eksi bilmem kaç derecede, bilmem kaç Fahrenheit derecelere kalan şeyi düşünün uf azıcık bir şeyde yaşıyoruz. Birazcık basınçlar değişse ne meronu değilse gidiyoruz yani böyle kan testleri yapıyoruz biliyorsunuz miligramlarla ölçülen değerlerle oynuyoruz o oh, sen hastasın değilsin yani bilip bilmediğimiz o kadar çok maddi şeye muhtacız ki bir de bilemediğimiz manevi şeylerin muhtaçlığı var bir de Rabbimize olan o kulluk şeyine ne kadar muhtacız işte bunu diyor ama diyor Allah-u Teala ben zenginim diyor yani ganiyim diyor. Malmül zenginliği değil. Elbette malikül mülk. Her türlü şeyin o. Ya Allah-u bizim değerlerle ne kadar zengin olduğunu düşünsenize. Ya apartmanı olana ağ gözüyle bakıyor. Ya şu mahallede kaç tane apartman var? Bakırköy'ün tamamı onun olsa Türkiye'nin en zengin şeyi olur. Bakışımız değişir. Ya şu kainattaki zen toplam zenginliği bir düşünsenize. Yani maddi değerlerle. Bu anlamda gani ama işte asıl manasında buradaki ile hiçbir varlığa bağlı değil. Hatta onların yönelmesine bile ihtiyaç sahibi değil. Gelen kelime çok ingiliz. Elhamid. Bu bağlamda da övgüye layık. Siz herhangi bir şeyi övebilirsiniz. Ama övdükleriniz mahlukat bile bu konumda mı diyor allah Teala? Bak diyor ben diyor yönelilmeye, ibadete bile ihtiyaç sahibi değilim diyor. Ama her mahluk fakir. Sen onu övüyorsun ama bir de bu yönüyle düşüp de beni bir övsene. İşte ben bu yönüyle övülmeye en lalıkım diyor. Elhamit bu. Elhamit ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Elhamid, ben şeyi çok seviyorum. Kur'an'da bir kelime nerelerde geçiyor diye. Hamd kelimesi bayağı yerde geçiyor ama Hamid e, toplam yanılmıyorsam 16 yerde geçiyor. Evet 16 yerde geçiyor. Bazısı el takısıyla gelmiş bazıları şeyle. E, bir şey dikkatimi çekti. Yani bu Arapça şey yapanlara hani bir teknik de göstermek istiyorum Nacizane e, Kullanım şekillerine bir bakmak lazım. Mesela çoğu yerde El Hamid hep ayetin en sonunda gelmiş. İkili ayet sıralamaları bile olsa aynı burada. el Elhamid el geçmiş. Hepsi en sonda. Fakat bir ayet var. Sadece orada... E, bakayım öyle miyim? Evet. Hud suresi 73'te bir tek Hamidün Mecid olarak geçmiş. <gülüyor> Sıralama ters olmuş. Vallahi. Aha dedim bunda bir şey var. E, zaten geçen derslerde şey yaptık. Bakın aslında Hamid'in anlamı Hamd eden demek. Yani Arapça şeyi budur. Hamd fiilini sürekli olarak yapan demektir. E bu Hamd ediyor. Yani övü, övmek dersek hamda öven <gülüyor> demek. Ama bu ikili sıralamalar Ganiyül Hamid gibi olduğunda Ganiyül Hamid gibi olduğunda e, bunu bu anlamı çok fazla yükleyemiyorsunuz. Anlamın Hı. içerisinde hamd edilmeye en layık oluyor. Ama ama kelime kökeninde de öyle ya bir yerde tecelli edecek ya bu işte bu ayette tecelli etmiş. E, galu e, şey Türkçesini okuyayım. E, Allah'ın emrinden tacuk mu ediyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketi berekatı e, var üzerinize. Ey ehli beyt. Bir şey çağrışmış olabilir. Şüphe yok ki o hamidun mecittir. Galu Taajibin e, min emrillahi rahmetullah ve berekatu aleyküm aleiküm beyt, innehu hamidun mecid. Namazlarda ettiyertan sonra okumuyor muyuz? Evet. Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala al, Muhammed muhammedin. saleyte ala İbrahim'e ve ala İbrahim dikkat, inneke hamidun mecid. Bu burayla alakalı ve burada bakın burada ehli beyt diyor. Bizde ne yapıyoruz? Her ne kadar İbrahim ve ailesine yani ehli beytine bir yerde salat, bir yerde bereket eylediğim gibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ehline de ehli beytine de e, salavat ve bereket eylederken aslında bu ayetin tecellisi bu ifadesi. Orada bir şey vardı indeki hamidun mecid, hamidüne eğer ölen dersek ki ayapça kurallara göre Allah övüyor bakın burada. Kimi övüyor? İşte İbrahim ve ailesini Salalı ve sellem ve ailesini övüyor. Ama sonunda bir de ne var? Mecit de diyor. Mecit de soylu demek. Evet, asil. Asillik demek. Asil. Hani aileden gelen bir asalet denir ya, hani o şekilde. İşte hani bizde şerif ve seyitler var ya, bunun eğer bir esmasal ifadesi olacaksa o El Mecit esmasıdır. Kökü de CY'dir. Ceyit. İyi anlamında. Burası anlaşıldı mı? Allahu Teala onları mecidlikleriyle övüyor. Mecidliği veren kendisi ve işte o mecidliklerini övüyor. Bunu niye anlatıyorum? İşte her yerde Hamid sonda gelmiş. Buradaki manasıyla övülmeye layık. Ama bir yerde terkip değişmiş. Orada da işte Allahu Teala'nın da bu övme fiilini yaptığını ama bunu mecidlere yaptığının da numune olarak da insanlık boyutundan da İbrahim ve ailesi peygamber Efendimiz Sallallahu ve ailesi olduğununda ifadesi. Hani bu kullanımlarda şeyi yapmak için neydi kuralımız? Arapç biz onu mübin bir Arapça olarak indirdik diyor Allahu Teala. Mübin kelimesi hem açık demek hem de açıklayıcı demek. ismi fail. Açıklayıcı. Neyi açıklıyor? Yani Arapça lisanı, kuralları, kaydelerine dikkat ettiğinde ayeti açıklıyor ya da bir kavramı açıklıyor. İşte bu hamid kavramını Arapça bilmek, anlamak için çok büyük bir enstrüman. O yüzden büyük bir nimet olduğunu düşünüyorum. Bir anlamda da teşvik ediyorum sizi. Devam edelim. 16 in yeş in yeşa dilerse yüz 100 hipküm sizi giderir ve yetti getirir bir halkin cedit cedit yeni bir halk getirir yani halk var ya Türkçe'deki halk getirir. Yeni insanlar getir. Evet. Bir diğeriyle şey yapalım. Ve me ki Allah bir aziz. Bu var ya bu, bu durum bu Allah'a göre hiç de zor bir şey değildir. Burada çok ciddi bir tehdit var arkadaşlar. Ben bunları okuyunca baya bir ürktüm. Diyor yani, ki Allah. Hı? Şimdi eğer dilerse sizi giderir demesi sizi helak eder. Helak eder, yok, eder, eder, yok eder. Ya da e, sizin üzerindeki İslamiyet'e tebliğ görevini alır. Bu da çok ağır. Yani götürürüm diyor seni, onu yapacak diyor yeni bir e, halk getiririm. Halk mahluk kelimesinden geliyor. Yeni bir grup getiririm, halk getiririm. Bu çok ilginç. Burada e, tasavvufi çok derin manada bir arkadaş bir şey söylemişti tasarruf-i malada bir şey söylemişti, çok ilginçti işte. Yani bırakın e, insanlık boyutunda başka bir şeyi, Allahu u Teala gerekse tamamen yeni bir alem yaratır. Nasıl evet, melekler evet. bir alemse, cinler bir alemse, insanlar bir alemse, onu bile yaratır ve Allah'a göre zor bir şey değil. Allah zor mu yani başka bir, cinler insandan haberdar mıydı? Melekler şey miydi yaratılıncaya kadar? Evet. Duğu şey miydi? Yarattı, yaratıyor mu dedi? ben yeryüzünde bir halife var edelim dedi. Hadi bir de secde edin dedi. O durum gibi insanlığı bile silerim diyor. Yerine bir halk getiririm. Ha murad ilahi nasıl tecelli eder onu bilmiyoruz. Ee, biraz daha böyle derin sırrani bir şeyler var ama e, bahsetmek istemiyorum. Çok da fazla teferruat gibi olur. Böyle bir durum var. Ama hafifiyle bile Allahu Teala alemi yani bayrak anlamında İslam alemini birine veriyor, bir topluluğa veriyor. Ama takipte diyor. ediyor. Hani sancaktarlığını Kabe'nin anahtarı gibi düşünün. Belirli bir sorumluluğu yüklüyor. Eğer diyor siz diyor yukarıdaki şeyinde diyor Allah'a doğru yönelmezseniz duayı başka bir şekilde ilersersiniz. Bu şeyin duvarında El Hamra Sarayı'nın duvarında bir şey yazıyor. La galip illa billah. Galip olandan başka, Allah'tan başka galibe şekli yoktur. Yani Allah yardım etmezse galip olamazsın manasında bir şey vardı. Buna inanıp yaşarsan, sadece Allah'tan korkarsan ve gereken şeyleri de yaparsan Allah seni destekliyor. Sen yönelişini başka bir şey yaptın olmuyor. La galibe illa hu. La galibe illa hu. Zafer Allah'tan, Zafer Allah'tan bir iki tercüme şekliyle geliyor. Eğer böyle yapmazsanız diyor sizi gideririm bu sorumluluğu yerine getirecek diyor başka bir kavim getiririm hafifiyle. <gülüyor> ağrıyla işte burada halk dediği o şey getiririm dediği o burada şart ededi var in şart ededi burada in yaşa. Eğer e, şaye ederse, dile ederse bir, e, bir şeyleri şey etme, yaratmayla da alakalıdır, şey etme durumunda olursa o zaman yalnız siz gittiniz başka birisi siz geldi de. durumda. Diyor ki ve Allahu bir aziz. Bu e, Allah'a aziz olacak, e, ağır gelecek bir şey de değildir. Sen öyle olduğunu da zannetme diye de burada çok ciddi bir ikaz var. Şeye geçelim, 18'e geçelim. Ne kadar var bu arada? Tamam. Yine bir girmiş olalım. En azından girişini yapalım. Vela teziru vaziretun vizre uhra günahkar parantez içinde bir nefis başkasının günahını diyelim burada günahını yüklenemez ve intedu ted'u ila hümliha yükü ağır basan kimse onun bir kısmının alınması için çağırırsa tabi biraz parantez içinde ifadeler de var la yuhmel minhu şey'ün kendisinden o yük alınmaz ve evkane ve kurba o kişinin yakınlık sahibi olsun innema ancak tunziru ellezine o kimseleri uyarırsın ki yahşevne rabbehum bil gaypta e, ya da gayp hakkında gaybta rablerinden korkarlar ve eka musallate namazı ikame ederler ve men tezekka fe inneme yezakka li nafsihi kim ki temizlenirse ancak kendi için ya da kendi nefsi için temizlenir ve ilallahil masir masir dönüş sonunda nihayetinde Allah'adır Şimdi e, burası genellikle ahiret için ifade ediliyor Günah, vela teziru, vizra kelimesi bu. E, yük ya da günah olarak şey yapılıyor. Yük ve günah e, yüklenmez. Burada gizli bir nefis ifadesi var şeyde Arapça kaideye kâ göre. Vela teziru, e, nefsen olması lazım ya da nefs, pardon nefsun olması lazım. E, vaziretün, yüklenmiş. Ve vizra uchrâ, yani şunu demek istiyor. Vizir neyse, onu biraz sonra açıklayacağız. O vizir denilen şeyi e, bir başkası yüklenemiyor. Yani eğer suçun varsa senin onu bir e, başkasına yükleyemiyorsun. Bu ne hatırlıyor musunuz? E, ya sen şunları şunları yap. Ya e, e, suçu günah benim üzerime olsun. Gel hiç diyorlar, çok oluyor. Günah bana, benim boynuma. Değil mi? Allahu Teala diyor ki yok diyor. Sen diyor o yük senin üzerine gelir. Sen hiç merak etme. Başkası onu şey yapmaz. Başkasına o yükü yüklemez. Ya da ya işte e, ben şöyle şöyleydim de böyle böyleydim beni başkaları kandırdı. Ya suçu Hı -hı. vebali onun olsun. Yok e, sen aklını kullanmadan o suç senin var. Ha diğerinin de var. E, bununla ilgili sebepler var. Burada bir başka e, ayetler var. Ankebut 12'de var. Kafirler müminlere dediler ki siz bizim dinimize uyun, günahlarınızı biz yüklenelim. Halbuki o kafirler onların günahlarından hiçbir şey yüklenemezler. Onlar gerçekten e, yalan e, söylüyorlar diyor. Bir de e, onu getirmedim galiba başka bir ayette var. Onlar diyor. Hem diyor kendi günahlarını yüklenirler hem de saptırdıklarının yüklerini yüklenirler. Hatta diyor ki sizden onlara iki kat azap var diyor. Şimdi bunun da çelişki gibi gözüküyor ama değil. Yani e, onun günahında yükleniyor ne oluyor? Bir kendi günahı var bir de başkasını saptırdığı için vesile olduğu için yanlışa vesile olduğu için bir de onun günahı oluyor. Günaha teşvik ediyor. Günaha teşvik oluyor. Hatta şöyle deniyor mesela bir adam birisini öldürüyor ya oluyor. Niye mahvoluyor biliyor musunuz? O öldürdüğü kimsenin yapabilirliği pozitifte. Pozitifte yapabilirlikleri var ya. Yani yaşasaydı şu kadar namaz kılacaktı. Şu kadar oruç tutacaktı. Şunları şunları yapacaktı. Yani ahiret için bak dünya için bile değil. Bir de onların vebali var. Artı onun ölmesiyle beraber çocuğu dul kalmıyor mu? Pardon hanımı dul kalmıyor mu? Çocukları yetim olmuyor mu? Ya onun bir iç acısını düşünsene. Onları da oluyor. Yani küçük küçük bir tetik çekme gibi değil mi? Fakat arkasında neleri neleri neleri alıyor. Bunların da var. Bir de Allah korusuna arkadaşlar bir felsefe veriyor şeye. Ya diyor benim düşüncem bu diyor felsefe veriyor. Fakat Allah'ın doğrusunda örtüşmeyen tam tersinde yanlış. Onunla beraber saptırdıklarını bir düşünsenize. Mesela bugünlerde hadisleri reddeden bir grup var. İşte şöyledir böyledir bilmem ne hadisler değil falan diye bir çeşitli gruplar çıkmaya başladı. Kur'an'a meyliler güzel ama bununla beraber de ne hikmetse hadisi reddediyorlar. Şimdi bununla beraber ne yapıyorlar aslında biliyor musunuz? La ilahe illallah kısmını yücelttiklerini düşünüyorlar ama Allahu Teala'nın emri olan ve cennetin kapısında yapan Muhammedun Resulullah kısmının yani yüzde ellisini neredeyse noksanlaştırıyorlar kişilerden. E şimdi bu ona tabi ya tamam bu alimdir, doğrudur deyip de uyanların da yüklere onların üzerine gelmiyor mu? E gözün kör mü? De, anla, doğru anla. Tabi ol o kadar da cesaretli olma insanlara şey yaptırma, saptırma. O anlamda çok tehlikeli. Bu ayetle ilgili konuşacak çok şey var. Özellikle vizra kelimesi bu İnşirah suresinde geçiyor. E, Elem neşrah ve sadrek elden kadar e, zahre yani o şeyler var ya. E orada geçiyor üzere. Onunla beraber açıklaması var ama haftaya inşallah bunu şey yapalım. Allahu Teala bize Allahu Teala'ya dost doğru kul olanlardan eylesin. Amin. Doğru şekilde yönelenlerden eylesin. Allah'la beraber başka ilahlara yönelmemize gizli de olsa yönelmemizi yönelmememizi nasip etsin. Bununla ilgili imam versin çünkü bizler fakiriz. Allah ise gani. Biz bırakın mal mülk ve ihtiyaçlarla Allah'a muhtaçlığımızı onun zatına, sevgisine, muhabbetine, zatına muhtacız. O anlamda fakiriz. Allah ise bizlerin ibadetimize bile muhtaç değil. Allahu Teala gani ee, ve bu anlamı da övgüyü hak ediyor. Elhamdülillahi rabbil alemin doğru anlayarak ona ona yönelen Allahu Teala'nın bize de yakınlığıyla, ile cevap verdiği kullarından olmaya nasibiyiz inşallah. Amin. Ve ve ahirud davahum enel hamdulillahi rabbil alemin el Fatiha.